Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ya eyyüha allazina men avfuu bil'ukudi. Uhillet lakum benimetü'l-i man'aim. Ey iman edenler, akitleri, verdiğiniz sözleri yerine getirin. Siz ihramlı iken avlanmayı helal saymamak şartıyla size okunacak Bildirilecek olanların dışında kalan sağmal hayvanlar sizin için helal kılındı. Şüphesiz ki Allah ne dilerse hükmeder. يابتغون فضلا من ربهم ولطفنا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يدري منكم شنان قوم أنصتواكم عن المسجد الحرام أنصتواكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا اللّٰهِ اللّٰهَ Ey iman edenler! Allah'ın şiarine, dininin alametlerine, haram aya, Kabe'ye hediye edilen kurbana, ona takılan gerdanlıklara ve Rablerinden bir lütuf ve bir rıza arayarak Beyti harama gelenlere hürmetsizlik etmeyin. İhramdan çıkınca artık avlanabilirsiniz. Sizi mescidi haramdan men ettiler diye bir kavme olan kininiz sakın sizi haddi aşmaya sevk etmesin. İyilik ve takva üzerine yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan sakının. Şüphe yok ki Allah azabı çok şiddetli olandır. <gülüyor> كلا سبوا إلا ما ذكئتم وما ذبح علم صب وأن تستقصوه بالأذلاء ذلك فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشواهم فلا تخشوهم الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ فإن الله فإن الله غفور رحيم sizlere usulünce kesilmeden veya avlanmadan ölen hayvanın eti, akan kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen hayvan ve canı çıkmadan yetişip kestiğiniz hariç boğulmuş, vurulmuş, yuvarlanmış, süsülmüş, boynuzlanmış, yırtıcı hayvanın yediği hayvanlar ile dikili taşlar, putlar üzerine kesilen hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız haram kılındı. Bunlar birer isyandır. İnkar edenler bugün sizin dininizden onu yok etmekten ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın. Ancak benden korkun. Bugün size dininizi kemale erdirdim. Üzerinize olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'a razı oldum. O halde açlık içinde mecbur kalan bir kimse günaha ölmeyecek kadar olan zaruret miktarından fazlasına meyletmeksizin bunlardan yerse artık şüphesiz ki Allah gafur çok bağışlayandır. Rahim çok merhamet edendir. <gülüyor> وَاُحِلَّ لَكُمْ طَيِّبَاتٌ وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُم مِّمَّا عَلَّمَتْكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ أيُّ رسول sana kendileri için nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki size temiz şeyler helal kılındı. Yetiştirici olup Allah'ın size öğrettiğinden onlara öğreterek terbiye ettiğiniz avcı hayvanların tuttukları da size helal kılındı. Öyleyse onların size tuttuklarından yiyin ve ava gönderirken üzerine Allah'ın ismini zikredin. Allah'tan sakının, muhakkak ki Allah hesabı pek çabuk görendir. Al Yüme, hillel kum tayyebat, wa ta'amun yadil au tul kitab hillel kum wa ta'am kum hillel hum, wa al muhsanatun yal min Bugün ucuran size temiz şeyler helal kılındı Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği de size helaldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Gerek mümin kadınlardan hür ve iffetli olanlar, gerekse sizden önce kendilerine kitap verilenlerden hür ve iffetli olan kadınlar, zinadan kaçınan ve gizli dost edinmeyen iffetli kimseler olmak üzere kendilerine, Mehirlerini verdiğiniz takdirde size helal kılındı. Kim imanı Allah'ı ve ilahi hükümleri inkar ederse bu durumda şüphesiz ameli boşa gitmiştir. Ahirette ise o zarara uğrayanlardandır. <Gülüyor> فارسنوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفن أو جاء أحد أو جاء أو لا مصدوم مسا فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا ما فتيممو فتيممو صعيدا طيبة فمسحو بوجوهكم وعيديكم من ما يديد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد Ey iman edenler, namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedin topuklara kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz hemen tamamen yıkanıp temizlensin. Fakat hasta olur veya bir yolculukta bulunur iseniz veya biriniz defi hacetten gelir abdesti bozulursa veya kadınlara dokunursanız artık abdest veya usul almanızı gerektiren bu hallerde su bulamazsanız o vakit temiz bir toprağa teyemmüm edin de yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi ondan mesh edin. Allah size bir zorluk çıkarmak istemez. Fakat sizi temizlemek ve üzerinize olan nimetini tamamlamak ister. Umulur ki şükredersiniz. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ Allah'ın size olan İslam nimetini ve işittik ve itaat ettik dediğiniz zaman onunla sizi bağladığı misakını hatırlayın ve Allah'tan sakının. Şüphe yok ki Allah sinelerin içinde olanını hakkıyla bilendir. Ya eyyühellezîne âmenûkûnû kavvâminelillâhi şuhedâe bil qistâ. Ola yajir mannakum allah Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir kavme olan kininiz sizi asla adaletsiz olmaya sevk etmesin. Adil olun. Bu takvaya daha yakındır. Allah'tan sakının. Şüphesiz ki Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Allah iman edip salih ameller işleyenlere kendileri için bir mağfiret ve pek büyük bir mükafat olduğunu vaat etti. <gülüyor> İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennem ehlidirler. Keffayi diye onunun ve Ey iman edenler, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir kavim size su yapmak için ellerini uzatmaya yeltenmişti de Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan sakın ve müminler öyleyse ancak Allah'a tevekkül etsinler.